Evet, selamun aleyküm, bismillahirrahmanirrahim. Aleyküm. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bil cümle peygamberan-ı izam ve Resul-i fikham ve vesselam efendilerimizin, Ezvacı Tahirat'ın, ehlibeyti beyt Mustafa'nın, Evlad-ı Resul'ün, Ashab-ı Resul'ün, etba Resul'ün, dev millet memleket vatan ilim yoluna hizmet etmiş ve tarihe mal olmuş bütün büyüklerimizin, geçmişlerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin, atalarımızın, Bilcimle piran-ı azamın ve dervişan-ı keramin, haseten Mevlana Celaleddin Rumi, Pederi Alileri Sultanül Ulema Bahaeddin Veled, Burhaneddin Muhakkik-i Tirmizi Şemsi Tebrizi, Selahaddin-i Zerkub, Husameddin Çelebi, Sultan Veled, Ulu Arif Çelebi ve Bilcim'le Çelebiya'nın, Hamuşa'nın, Dervişa'nın, diğer hocalarımızdan, üstadlarımızdan, ahirete gidenlerin, üzerimizde hakkı bulunan ahirete gidenlerin, Mesnevi şarihlerinden Ankaravi Hazretleri'nin, Bosnevi Hazretleri'nin, Bursa'vi Hazretleri'nin, Abidin Paşa'nın, Kenan Rufa'yı Bey'in, Şefikcan Hocamız'ın, Tahirül Mevlevi Hazretleri'nin, Mithat Behari Bey'in ve Selman Dede'nin, Celalettin Çelebi'nin. Bu yola hizmet etmiş diğer zevatın ruhları için. Kâfeyi ehli iman ervâhı için. Rıza'ni Allah El Al fatiha Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah. Al-Rahman al-Rahim. Imalikiya. Hem ayir al-Madudu alehim. Alla Tümegü mara bedan şehvar nist, baker iman kârha düşvar nist. Huzura varmak için bende takat yok deme, büyüklerle iş görmek zor değildir, gam yeme. Sen büyüklerin meclisine devam et diyor, onlar seni kendilerine benzetirler, sohbetleriyle, ikazlarıyla, uyarılarıyla, ve halleriyle en güzel eğitim, en güzel öğretim örnek olmaktır. Lafla olmuyor bu iş. Bir şey vardı, avukat Necdet Bey, İstanbul'un meşhur avukatlarındandı. Çoktan vefat etmiş olması lazım. Çünkü benim dediğim 40 sene önceki bir hikaye. Galatasaray Lisesi'nde diyor, son sınıftayız. Böyle bir mesele üzerinde arkadaşlarla ikaz ediyor. Şey, münakaşa ediyoruz dedik. Sen teneffüsten çıktık. 3-4 arkadaş. Koridorun tam karşı ucunda da, öbür tarafında da, aşağı yukarı bir 20-30 metrelik bir mesafede. Onlar hocalar da diyor, öğretmen odasının önünde onlar da konuşuyorlardı diyor. Yanımda da çöp denekesi vardı, çöp kutusu. Ben hahtuh ettim. Kutuya tükürecekken yere tükürdüm diyor. Hoca da gördü bunu diyor. Görmüş daha doğrusu. Biz diyor dalmışız şey ederken. Hoca diyor oradan böyle yavaş yavaş ağır adımlarla yürüyerek geldi diyor. Göğsünde ipek mendil vardı diyor. Beyaz ipek mendil. Gözümdeki mendili çıkardı diyor, benim o tükrüğümü aldı böyle sildi, çöpe attı mendille beraber diyor. Bizde bana bir şey söyleyecek, ya bize bir şey söyleyecek diye yanımıza geliyor zannettim diyor. Hiçbir şey söylemedi diyor. Böyle aldı diyor şeyi mendille, çöpe attı diyor. Keşke dövseydi diyor, keşke iki tokat atsaydı diyor. Ulan eşek niye yere tükürüyorsun diye azarlasaydı diyor. Hiçbir şey demeden tekrar diyor yine ağır ağır adımlarla diyor geldiği yere gitti diyor. Ben yerin dibine geçtim yani. Ondan sonra diyor çarşıda, pazarda, sokakta hiçbir yere tükürmedim. İşte ders böyle verilir. Yani... En güzel ders, mesela sigara içen bir babanın çocuğuna sigara zararlıdır oğlum içme işte biz içtik ulan bu zıkkımdan kurtulamıyoruz. Babam öyle derdi. Babam üç paket sigara içerdi. Ara sıra böyle ben, ben hiç heves etmedim. Allah tak korudu herhalde bilmiyorum yani. Sen niyet etmezsen Allah da sana yol açıyor. Peşine koşmadığın şeyi sana nasip etmiyor zaten. Gayret etmediğin şeyi elde edemiyorsun. Heh. Şimdi Hazreti Mevlana ne diyor? Kesafeti cismaniyeden kurtulmadıkça letafeti ruhaniyeye nail olamazsın diyor. Biraz açmak gerekir bunu. Kesafeti cismaniyeye yani bedene ait ihtiyaçlardan kurtulmadıkça bedene hizmetten vazgeçmedikçe Ruhen yükselemezsin, Ruhan gelişemezsin demektir. Yine Hazreti İsa, işte zaten dört tane eşyası varmış. Bir iğne, bir makas, bir tas, bir de şey, bir merkep. Merkebe biniyor, işte meşhurdur Hazreti İsa'nın eşeği derler falan. İşte o, Fevazı olsun diye o şeye biniyor. Hep merkebe biniyor. Hakkı kardinallardan birisi at üzerinde gitmiş de bir köyden bir köye Fransa'da. Bütün Fransa'ya kalkıyor. Hazreti İsa atabilmedi. Sen utanmıyor musun atabilmekten? Eşek neyine yetmiyordu? Merkeple gelseydin ya falan diye. Kardinallar kınamışlar yani kendi cemaatı. <gülüyor> Pardon, makas değil, tarak olacak. Hazreti İsa'nın. Saçlarını tarıyor tarakla. Her tarak da herhalde. Ya tahta taraktır, ya kemik taraftır. O zaman böyle şimdiki gibi naylon taraklar yok. Plastik taraklar yok. Şunu şöyle bir rahat oturalım da... <gülüyor> Bakmış ki, ha demiş ki tasla su içiyorum, tarakla saçımı tarıyorum, merkebe binip köyden köye işe irşad için gidiyorum. Bir de iğne var, iğneyle de yırtıklarımı işte söküklerimi falan dikiyorum. Bakmış ki bir yaşlı adam sırtında odun taşıyor. Amca demiş, nereye götürüyor? Demiş, ben bu burada fırın var, fırına odun taşıyorum. Birkaç kuruş kazanıyoruz, geçimimi öyle taşıyor. Hazreti İsa düşünmüş, yahu demiş, ben yaya da gidebilirim ama bu merkep bu adama benden daha çok lazım. Merkebi ona vermiş. Bakmış, bir delikanlı saçlarını böyle tırnaklarıyla, çeşmeye şey ediyor, ıslatıyor, böyle tırnaklarıyla gazel güzel tarak gibi taramış. Demiş bunu da fazla taşıyorum. Demek ki bu böyle de oluyor. Başka birini görmüş. Çeşmeden avcuyla su içiyor. Demiş ki bu da fazla. Niye bu yük olsun bana? Ben de eğilir çeşmeden su içerim. Bunu su içmek için taşıyorum ama bu tarz boş. Onu da bir başkasına hediye etmiş. Bir tek iğne kalmış. İşte derler ki rivayet ya. Derler ki dördüncü kat. Semada Hazreti İsa gümrükten geçerken üzerinde dünya malıdır diye buradan öte gidemezsin demişler. Orada şey etmişler, tutmuşlar Hazreti İsa'yı. Dördüncü mertebede Hazreti İsa'nın mertebesi. yani şey mekân Aliye diyor zaten. Varafanahu Hazreti İdris içinde, Zekeriya içinde, Hazreti İsa içinde. Öyle diyor, bu ref-ılınma işi Cenab-ı Hakk'ın katındaki peygamberlerin mertebesidir. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ ala بَعْدٍ diyor. فِي Rusulü فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ ala بَعْدٍ Bunlar Allah'ın peygamberleridir ama bunların birbirlerine farklı üstünlükleri vardır. Farklı dereceleri vardır Allah katında. Hepsi peygamberdir. Mesela şöyle söyleyin. İşte Azteğmen'den generala kadar bütün rütbeler subaydır. Ama aralarında mertebe farkı var, derece farkı var, rütbe farkı var. Subay olarak biz hepsine inanıyoruz. Azteğmen de subaydır, ordunun mensubudur. Orgeneral generalde ordunun mensubudur yani. İşte bir demir, bir tek demir yahut bir tek yıldız, Teğmen, onun gibidir efendim. Evet. Kesafeti cismaniyeden kurtulmadıkça letafeti ruhaniyeye nail olamazsın diyor. İşte oruç bunun içindir efendim. Maddi ihtiyaçlardan, bedenin ihtiyaçlarından bizi bir müddet için hiç olmasa mutat olan gündüzleri yemek yemek, içmek, bir takım bedenle ilgili işte ihtiyaçları hepsini sıfırlıyor ruhumuz gelişsin diye. Beden ruhun saksısıdır. Esas olan içindeki ruhtur. Şimdiki insanlar işte şey yapıyorlar. Ha. Ha, buyur buyur geç geç. Bak burada da yer var. Ön sırada da yer var. Gel, bak. bak o delikanının yanına otur. Hoş geldin. Allah razı olsun. Yok gerek. Zaten biz daha yeni başladık derse. Sen diyor bedeni ihmal şey bedeni süsliyorsun, küssliyorsun. Fakat ruhu ihmal ediyorsun. Bu neye benzer diyor Hazretim Evlana? Saksıyı boyuyorsun ama çiçeği sulamıyorsun. Esas lazım olan saksının içindeki çiçek, onu kurutuyorsun ama saksıyı hep boyuyorsun, süslüyorsun, desen yapıyorsun. E bize öyle işte şimdi şey yaptırıyorlar ya dövme yaptırıyorlar o saksıcılar şeyden böyle ulan bu duvar mı bu bu et bu. yazık değil mi yani Allah'ın yarattığını bırak yarattığı gibi kalsın yani öyle şey yok. Şimdi moda oldu. Evet eskiden şeydi. Ayıp sayılırdı ama şimdi maşallah o futbolcular bedenlerinin yarısını şeye diyorlar. Desen desen. Burada Hazreti Mevlana'nın şeyi var. Bir aslan hikayesi var. Bir işte kazvin, esas bunun başla, baş tarafı Hindistan'dır. Hindistan, Sanskrit kültürüdür bu. Tabi iğne saplayarak, iğnenin ucunda boya koyarak yaparlardı. Deri altına yapılır. Şimdikiler bir kısmı res, resim gibi. Yani deri üstüne boya yapıyorlar. O, o kadar zarar vermez. Ama bir de deri altına, cilt altına yapılanı vardır. O ölünceye kadar çıkmaz. Yıkamayla falan çıkmaz o. Öyledir. Eskiden süs olsun diye işte yanaktaki ben çok makbuldur. Küçük böyle nohut tanesi gibi bir ben kondururlar. Eğer doğuştan ben yoksa oraya bir sonradan dövme ile ben yaptırırlardı. O pek ayıp sayılmazdı ama yine de makbul bir şey değildir. Onu da söyleyeyim size. Zerni ve men halaktu vahiyden diyor Cenab-ı Hak. Benim yarattığımı bana bırakın diyor. Olduğu gibi bırak. Zerni... <gülüyor> Terk etmek manasına terk edin, bana terk edin ve men halaktır. Ne yarattıysan, kimi yarattıysam onu bana yarattı Onun için zaten şey de caiz değildir, adam öldürmek de caiz değildir, haramdır, günahtır. Kendi kendine intihar etmek de günahtır. Çünkü sen kendini sen kendin yaratmadın ki öldürmeye hakkın olsun. Ama efendim hocam bu dünya dayanılmaz işte bu kadar çileye dayanacaksın. Adam olmak kolay değildir. Çile bizi pişirmek içindir. Dünyadaki sak çektiğimiz sıkıntılar bizi adam etmek içindir. Birisi yine geçen de meşhurlardan birisi derse geliyordu. Şişli'de. Ya hocam dedi bu insanlar niye bu kadar kötü dedi. İftira ediyorlar, yalan söylüyorlar, karalıyorlar, kara çalıyorlar. İnsanı doğduğuna pişman ediyorlar dedi. Peki dedim el bebek gül bebek alkışlanmak, ondan sonra methedilmek, el bebek gül bebek böyle el üstünde taşınmak mı daha güzel yoksa biraz şeyler çekmek? İşte o şeyler biraz şımartılmış küçük yaştan beri hiç şey büyütülmüş, şımartılarak büyütülmüş çocuklar en ufak bir şeyde dayanamıyorlar dayanma işleri yok. Hastalıklar da öyledir. Bizi Cenabı Hak işte ölüme hazırlıyor. Cennete hazırlıyor daha doğrusu. Cennete. Ağlayanlara ne mutlu diyor. Allah için ağlayanlara ne mutlu diyor. Onlar öbür dünyada gülecekler diyor. Acı çekenlere ne mutlu. Onlar orada sevinecekler diyor. Kalbinde Allah sevgisi taşıyanlar Allah'ı görecekler Bir kısmı da bu dünyadayken görüyor zaten. Amiş Efendi var. Türbedar Hazretleri Fatih. Meşhur Türbedarı. Fatih'in Türbedarı Ahmet Amiş Efendi 120 yaşında vefat etmiş. Ve hep dermiş. Ölünceye kadar da aklı başında hiç bunamamış. Kendisi şey... Halveti şeyhi. Çok da kıymetli bir adam. Ahmet Avni konuğun kayınpederidir. Ahmet Avni şeyh Demiş Allah bana bu ömrü niye bu kadar verdi? İki peygamber ömrü verdi. Demiş. Niye bu kadar verdi onu bilmiyorum. Anlamadım demiş buna. Bir sözü daha var demiş. Mesnevi okuyun. Yahu mesnevi okuyun. Herkes demiş kitabını giderken yazdı. Mevlana döndükten sonra yazdı demiş. Miracı kastediyor. Evet. Her insanın kendi hayatında bir yükseldiği, yükseklik hissettiği bir mertebe vardır. Bu bir rüyadır, bir haldir, yaşanan bir başka acıdır. Orada Allah'a en yakın olduğun şeyi hissedersin işte. 1900- Kaç askere gitmeden bir sene önceki işte 1968 bir vesileyle Hatay'a gidiyorum. O zaman İstanbul'dan Adana'ya uçak yok. Ankara'ya gideceksin, aktarmalı gideceksin. Bu uçak işini de Binali Yıldırım şey yaptı, halletti yani. Otobüsten daha ucuz. 59 liraya, 58 liraya uçak bileti. Ya otobüsler 100 lira alıyor zaten. Söyle ha hakkını inkar etmeyeceksin. Hizmet ehlinin hakkını inkar etmeyeceksin. Birinin hakkını inkar etti mi? O Allah'ı inkar etmek kadar günahtır. Onu size söyleyeyim. Cenabı Hak çünkü Hak, hak Cenabı Hakkın ismidir aynı zamanda. Yani Hak ehli olacaksın. Haktan yana, hakikattan yana tavır koyacaksın. İsterse öz kardeşin olsun. Bak ayette. Ya eyühellezina amanu kunu qawamina bil-qisti shuhada lillah. Allah için şahitlik yaparak doğruluğu ayakta tutun diyor. Yalandan, sahtekarlıktan uzak durun. Allah için doğru, dürüstçe şahitlik yapın. Ve böylece hakikati ayakta tutarsınız. Diri tutarsınız yani. Ya Eyyuhellezina amanu kunu qawamina bil-qisti shuhada lillah. وَلَوْ عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ İsterse sizin aleyhinize olsun. اَوْاَوْاَلِدَيْنِ <gülüyor> وَالْاَقْرَب۪ينَ İsterse ana babanızın aleyhine olsun. isterse akrabalarınızın aleyhine olsun. Doğruyu söyleyin diyor. Doğru, doğruluk şahitli, En büyük. Bak birincisi adam öldürmek büyük günahlardan. İkincisi zur şahitliktir. İftira ederek birini mahkemede mahkum ettirmektir. Ondan sonra zina gelir. Zaten cezalardan anlaşılıyor. Çünkü adam öldürmenin karşılığı adam öldürmektir. Yani. En nefse bin nefsi diyor. El ayni bil ayni. Göze göz, dişe diş. O bakımdan böyledir. ha vil valideyn vel akrabin. İyekun ganiyen ev fakiran. Hakkında şahitlik yaptığınız kişi ister zengin olsun ister fakir olsun. Yani zenginden zengini kayırmak, zengine yaranmak olmayacak. Ben bu adamı biraz işte korusam, kurtarsam işte yok görmedim yahut öyle değil de şöyledir diyerek adamı biraz şey kayırmak yahut ondan bir menfaat umarak beklemek için olmayacak. Zengine yaranmak için olmayacak, fakiri kayırmak için olmayacak. Ya şimdi bu adam mahkemeye verdik, mahkum olur da hapse girerse beş tane çocuğu var falan, çocukları Allah yarattı. Allah diyor ki sen sen baba sen, sen misin onların Allahı? Doğruyu söyleyeceksin. Ne fakire, ne fakiri kayırmak, ne zengine yaranmak için olmayacak. İyekün gâniyen ev fakiran, fa Allahu bihima. Allah hepsinden daha evladır. Allah için şahitlik yapmak bütün bunlardan. Kendi nefsimizden, ana babamızdan, akrabamızdan. Ha şeyde, e, Nisa suresinin hem de sayfa başındaki ilk ayettir. Bir söyleyeyim size şimdi, cüzden önceki bir, iki, üç, dördüncü, dördüncü sayfadır. اِيَّكُنْ عَنِيَّنَ فَاللّٰهُ اَوْلٰهُ بِهِمَا Ondan sonra ya eyühellezina amanu amenu billahi ve resulih gelir ayet. Ey iman edenler Allah ve رسولüne iman edin. Tejdidi iman buradaki de. Taklidi imandan tahkiki imana geçiş. Ya eyühellezina amanu diyor zaten müminlere hitap ediyor. Amenu billahi ve resulih diyor tekrar. Bunda da tahkik öyle vermiş. Müfessirler hep öyle mana vermişler. Diyor ki taklidi imandan, tahkiki imana geçişi Allah istiyor. Böyle kulaktan dolma. Hani boyacı var ya reklamda. Kulaktan dolma bilgilerle yatırım yapmayın diyor. Kulaktan dolma bilgilerle öyle dindarlık falan olmaz. Ha, öyle. Böyle şey değil. Özünü araştıracaksın. Geçen yine orada şey o bir şey vardı. balaban teknesi Cinler meselesi. Cinlere inanmak lazım mı diyor falan. Ya ne yapacaksın cinlere inanmayı falan. Diyor. İnanılacak iman konusunda değildir. Ama Kur'an'da üç tane surede cin kelime. Cin suresi var ayrıca. Ayrıca hamimlerden bir kısmının bir sayfa orada cinler var. Başka yerlerde cinler var. Hulağızı bir Rabbin cin var. Minel cinneti var. Nes diyorsun. Cinler bir varlık. Allah'ın yarattığı bir varlık. Ama insandan daha güçlü, insandan daha üstün, insandan daha makbul varlıklar değiller. Onu da size söyleyeyim. Melekler de insandan üstün varlıklar değiller. Çünkü Adem'e secde ettiler. Adem'in üstünlüğünü kabul ettiler. Ve Ademet o kabulü de tasdik etmek için, onaylamak için secde ettirdi. Allah'ın emriyle edildi. Şeyde de, Tahrim Suresi'nde de var zaten. Allahu huwa هُوَ مَوْلٰهُ şey, فَإِنَّ اللّٰهَ وَمَوْلٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمَلَٰئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِرِ <زَهِرًا> Bu sırada böyle. Allah peygamberin destekçisi, Cebrail destekçisi, müminler, salih müminler destekçisi ve melekler destekçisi diyor. Dikkat edin. Salih müminleri meleklerin önüne alıyor. Yani mümin, salih müminler meleklerin önündedir. Bu sıra üstünlük bildirir aynı zamanda. Derece farkını bildirir. O da diyor ki peygamber şefaat eder, melekler şefaat eder. Bunlar peygamberin şefaatinin yanında meleklerin şefaati bir şey değil. Sen ahir zaman peygam Sen peygamberi anlamamışsın daha. Peygamber mi Cebrail'in yanına gitti, Cebrail mi peygambere geldi? Büyük mü küçüğün yanına gider, küçük mü büyüğün yanına gel. Baksana Allah gönderiyor, git diyor ona. Cebrail elçi. Küçükse, küçümsemek için söylemiyorum. Şöyle söyleyeyim. İnsanların peygamberleri meleklerin peygamberlerinden öndedir. Meleklerin peygamberleri salih müminlerden öndedir. Salih müminler sıradan meleklerin önündedir. Derece olarak. Ayet öyle diyor. Kur'an'a bakmıyorlar. Sırasına bakmıyorlar. Hikmetine bakmıyorlar. Altında, üstünde, siyakına, sibakına bu niye böyle geldi? Burada ne demek istiyor? Böyle bu şey değil. Pazarcı Ahmet dayının şeyi gibi domates sattığı gibi sanki Kur'an-ı Kerim öyle o kadar rastgele söylenmiş sözler zannediyorlar. Kur'an'da Bizi ilgilendirmeyen tek kelime yoktur. Onu size söyleyeyim. Efendimiz işte Hazreti Musa' ya demiş, Hazreti Yusuf demiş. O Yusuf kıssası da anlatılanların hepsi bizim içindir. Bize örnek olsun. Hazreti Musa da bize örnek olsun diye anlatılıyor. İsa'nın hareketleri de bize örnek olsun diye anlatılıyor. Ne dedi? Turdağında ilk daha ateş almaya gittiği zaman... Ya Musa fahlan aleyk innaka bil vadil hayatta. Ya Musa ayakkablarını çıkarsan şimdi mukaddes vadidesin. Allah'ın huzurundasın diyor. Peki biz camiye girerken, Allah'ın evine girerken niye ayakkabı çıkarıyoruz? Niye ayakkabıyla girmiyoruz? Ayet öyle emrediyordu diyordu onun için? Allah huzuruna çıkacağın zaman, camiye gireceğin zaman ayakkabıyı çıkaracaksın. Hatta inşaat amelesi olsan, boya yapsan, bilmem ne yapsan, camiyi temizlemeye gelsen yine de ayakkabıları çıkaracaksın. Orası mukaddes yerdir, kutsal mekandır, Allah evidir, Allah huzurudur. Öyle. Şafii mezhebinde seferde bile ayakkabıyla namaz kılmak caiz değildir. İmam-ı Şafii kesin. Ayet ne diyorsa yapacağız diyor. Dağda bayırda. Bizim mezhepte eğer asker seferdeyse, Postalların üzerine mesh edip postalları çıkarmadan caizdir. Ama evla olan caizi terk etmektir. Onu da size söyleyeyim. Eğer bir şey caizse zıddı evla demektir. Daha güzel olan evla tarafıdır. Evet. Neyse usulü hadis, bu, usulü fıkha girdik galiba. Bu, usulü fıkıhtır oynadığımız. Ama bunları bilmemiz lazım yani. Onun için söylüyorum. Ümmeti Muhammed'i cahil bıraktılar. Kaldırdılar 70 senedir din dersini. Ne babası biliyor çocuğu, ne anası biliyor, ne nenesi biliyor, ne dedesi biliyor. Ondan sonra da Adnan Hoca'nın yanına gidiyor. Din bu zannediyor. Buyur. Ondan sonra da çıt kırıldım oyuna bakalım. kendisine nasıl ve niçin denilemeyen Allah'ın işine kim keyfiyet vaz edebilir? Allah'a kim kural vaz edebilir? Sen şunu şöyle yapacaksın falan. Ha dualarınızda Allah'a bırakın. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Allah'a akıl öğretmeyin. Sen isteğini bildir, o senin isteğinden daha güzelini verir zaten. Onun şanına eksik bir şey vermek yakışmaz. Demiş, diyor ki ya Rabbi işte 5 sene 10 sene çocuk olmuyor evlenmişler, 12-13 sene çocukları olmamış. Ay diyor çocuk hasretiyle yanıyorum ya Rabbi diyor bir evlat ver de iki gözü kör olsun isterse diyor falan. Al sana iki gözü kör evlat. Sen istedin ben verdim. Niye iyisini istemiyorsun ki? Sağlamını iste Allah'tan. Ben çok gördüm bizim Ahmet abi vardı şeyde dört yolda müezzin. Ulu Cami, Büyük Cami'nin müezziniydi. Dedim abi siz bu dedim doğuştan mı dedim. Bu dedi şeyin hediyesi, babamın hediyesi dedi. Böyle doğmuş. Doğuştan ama. Ne diyoruz? Rabbena ettine fiddünya haseneten diyor. Haseneten. İyilik ve güzellik demektir. En iyisini en güzelini iste. Allah'ın yanında hepsi var. Merak etmeyin. İstemeyi bile, dua etmeyi bile biliyoruz. Allah'a akıl öğretiyoruz. Bir çocuğum olsun isterse iki gözü kırılsın. Ver ya Rabbi falan. Al. Işte al sana. Çık çıkabilirsen işin içinde. Öyle. Evet. Bir Allah'a kimse kural koyamaz. Allah'a kimse akıl öğretemez. Ya Rabbi sen sana layık olanı ver diyeceksin. Ben hep öyle doğal. Ya Rabbi sen bilirsin. İnneke ta'lamu ma'nukhfi ve ma'nulin. Ey Rabbim. Sen benim içimdekini de dışımdakini de bilirsin diyor Hazreti İbrahim. Ve ma yaghfalu'llahu min şey'in fil ardi ve la fi's Yerde ve gökte zaten senden gizli bir şey yoktur ki. Kalbinden geçir. O ona terk et. o senin istediğinden daha güzelini, daha fazlasını verir. Aklında bin lira mı düşürüyordun? Bir milyon verir. Vermek onun şanındandır zaten. Seni de yaratırken senden bir şey beklediği için yaratmadık. Her şey onun. Malikül mülkü vel melekut diyor. Mülkün de, melekütün de, insanların da, meleklerin de, canlıların da, cansızların da hepsinin Rabbi odur. Evet. Allah bizi ona layık kul eylesin. Evvela bilgi, sağlam bilgi. Sonra halis amel. Samimi amel. İşte namaz kılmıyorum diyor. E, kılabildiğin kadar kır. Böyle başlar zaten bu iş. İşte Ramazan'da oruçla, işte yarım gün oruçla başladık biz. 5-6 yaşındaydık. Mahallede çocuklar, oruç tutuyorsun, tutmuyorsun falan. Hep yarım gün tutardık. Öğle ezanına kadardı bizim orucumuz. Daha ilkokula gitmiyorduk. Sahura kalkardım ben. Kalkmadığım zaman da öğleye kadar ağlardım. Niye beni kaldırmıyorsunuz diye sahura. Yaz Ramazan'ıydı böyle. Neyse. Kaldırdılar sonradan. Ve sahura kalktım diye oruç tutuyorum. Zaten yiyince bir şey istemiyorsun. Öğle ezanı okununca. Anne öğle ezanı okundu. Peki. Bu yarım gün oruçlar ne olacak? Annem dedi ki oğlum ben onları birleştiririm. Dikerim iki tane yarım. 15 gün tutmuş olursunuz derdi falan. Bayramlıkla beraber bayramlıklar dikilirken oruçlar da dikilirdi. Bizim oruçlar da bayrama hazırlanırdı falan. E böyle alışır çocuk. Sevdirerek, beğendirerek, hafiften hafife. Hiç kimse ağır sıklet box şey etmemiştir. Yani yahut da halter kaldırmamıştır. Şeyin hayatını okuyor. Çolak Molla'nın hayatını. Medresede su küpüyle çalışmaya başlamış. İşte evvela bir testi su koyuyor, küpü kucaklıyor, dolaşıyor. Gece herkes uykudayken kalkıyor bahçede, medresenin avlusunda. Sonra ertesi günü bir tas ilave ediyor, bir tas ilave ediyor. Sonra o koca küpü, belki 100 kiloluk bir küp, taşımaya başlamış. Ama iki sene, üç sene çalıştıktan sonra. Çolak mı Ben Güreş, meşhur güreş. Baş pehlivanı, şeyin, işte bu şeyin, koca Yusufların falan şeyden. Böyle pehlivanı tutunca kaldırırmış. Havaya zaten. Ya havaya kaldıracaksın ya sırtını yere getireceksin. Galip gelmek için iki tane formül var. Öyle. Hop diye tutar kaldırılmış böyle şey, bokça gibi. 100, 100, yüz 120 kilodur o pelivanlar, 130 kilodur yani şimdi şey değil. Böyle. <gülüyor> evet, <gülüyor> her şey küçükten yavaş yavaş alıştıra alıştıra. Bak Kur'an'da içkinin haram kılınması bile 2-3 sene içinde şeydir, mertebe mertebe oluyor. Evvela diyor ki bunun iyi tarafı da var, kötü tarafı da var ama uzak durursanız iyi olur. Ondan sonra işte en sonunda da kesin emir geliyor. Yeter. Heçteni <gülüyor> bu diyor. İnnem el hamr ve'l meysir ve'l ansab ve'l azlamu riş'un amel şeytan. bu. Bunların hepsi şeytan işi pisliklerdir diyor. Bunlardan uzak durun. Ondan sonra şey oluyor. Böyle mutlaka şey etmek. Daha şunu size söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim 23 senede gelmiştir. Allah Allah olacak bu 23 sene bir insanın eğitim sürecidir öğretmenler dikkat etsinler İkra geldiği zaman Doğan çocuk 23 yaşına geldiği zaman vahiy bitmiştir اَلْ يَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ Sizin dininiz bugün tamam olmuştur. İşte veda, hacindaki gelen, Maide suresindeki gelen ayet öyledir. Heh. Peygamberin hayatıyla bir insanın eğitim süreci aynı süreçtir. Peygamber ne erken öldü ne geç öldü. Tam vaktinde öldü. İşini bitirdi öldü. Efendim 40 yaşasaydı 15 sene fazla yaşamış olurdu. Valla boş işlerle uğraşmaz. Boşuna da adam kullanmaz. Onu söyle. Şimdiki şu eğitim sisteminde bile ister çoban olsun, dağda çoban olsun, ister tıp tahsili olsun, normal bir öğrenci, yani sınıfını muntazaman geçen bir öğrenci 22 yaşında üniversiteyi bitirir ve meslek sahibi olur. 23. sene 23 seneden sonra evlenir, askere gitti der mi? 20 yaşında. Bir sene, iki sene askerlik yaptı, geldi, evlendi. Artık babadır. Eğitim alacak değil, eğitim verecektir artık. Öğrenen durumunda değil, öğreten durumundadır. Artık o 23 yaşına kadar öğrendiklerini kendisi çocuklarına öğretecektir. Bu Kur'an-ı Kerim'in geliş ayetlerini eğer biz eğitimde takip edersek, İkra suresinden son ayete kadar bunu bir eğitim sistemi içinde uygularsak hiçbir problem olmaz. Peygamberin aldığı neticeyi alırız nesil üzerinden. Ama o nesli kim eğitecek diyeceksin. Eğitenlerin de onu bilerek hareket etmesi lazım. Evet. Bu böyle. <gülüyor> bazen öyle, bazen de böyle görünür. Onun için din işi Hayretten başka bir şey değildir diyor. Hazretim Mevla'na konuşuyor şimdi ben çok konuştum galiba biraz da onu konuşturalım. Ben konuşmadım işte ayetler konuştu. Bir kimsenin hakiki kıbleye sırtını çevirmek suretiyle hayran olması değil. Yani Allah'ın Allah işlerine duyulan hayranlık böyle... Akıl erdirmemekten dolayı aklımız ermiyor deyip de öyle hayranlık değildir diyor. Belki dostun mest ve müstahrakı olmak suretiyle hayrettir. Hayret halinde olmaktır diyor. Ha, bu beyit biraz açıklanmaya ihtiyacı var. Şöyledir mesela Bir şey, bir güzellik gördün, bir olay gördün. Ay ben bunun hiçbir tarafını anlayamadım, şaştım kaldım. Bu öyle değildir. Bir güzellik gördün. O güzelliğin sırlarına vakıf oldun. Bütün yönleriyle onu anladın. Mesela Süleymaniye'ye. Dışarıdan bir başka güzel, içeriden bir başka güzel. Tepenin üstünde olması da bir başka güzel. Bakıyorsun ki şey yani şey çıkmış. İçeriye giriyorsun. Kubbeler, camlar falan. Dört taraftan. Nereden bakarsan bak güzel. Kuş bakışı yukarıdan baksan seccade gibi görünür zaten. Minareleriyle, avlusuyla, iç avlusuyla falan. <gülüyor> Şadırvan avlusuyla. O, o güzelliklerin sırrına vakıf olup da hayran olmaktır. Yani mimariden anlayan bir insan gibi. Öyle hayranlık ediyor. Allah'ın hikmetlerinin inceliklerine o vakıf olduğun zaman zaten Bugün yine doktorlarla konuşuyorduk. Doktor olup da diyor Allah'a inanmamak ya ahmaktır diyor Ya da şeydir. Yani inadından dolayıdır diyor. Öyle şeyler oluyor ki diyor ameliyat masalarında. Bu operatördü bir profesör arkadaş. Allah uzun ömür versin ona. Şaşar kalırsın diyor. Bir arkadaşa dedim ki. Allah atar damarları derinden işlemiş, yerleştirmiş, şey gibi, doğal gaz boruları gibi. Toplar damarları da cilde yakın, deriye yakın toplamış. Başladı ağlamaya, ben bunu bilmiyordum dedi, ilk defa duydum dedi. Tabii, atar damar kesildiği zaman iki dakikada boşalır bütün kanlar. <gülüyor> Ama dışarıdan alınan darbelerden hep toplar damar kesiliyor. Onu biraz sarınca, biraz kapatınca kan duruyor. İşte şeyi, <gülüyor> hayvanları boğazlarken, kurban keserken falan esas atar damarı bulup keseceksin ki. Hayvan iki dakikada ölüyor zaten. Bütün şeydeki kan, vücuttaki bütün kanlar, hepsi. o diye böyle fışkırarak akıyor gidiyor. Bunu söyledim, ha dedim, şey değildi, kendisi doktor değildi, mühendis. Dedim ki bu, bu yaratılışta sadece o bile bir hikmettir. Sadece o bile Allah'ın kudretini gösterir. Şimdi doğalgaz şeyleri şey yapıyorlar. E, bilmem caddenin yakınından alıyorlar. Ondan sonra başka bir şey geliyor. Boldözer geliyor. Yolu yapacak döşemeyi yaparken doğalgaz borusunu da su borusunu da söküyor. Ondan sonra bakıyorsun ki su göklere kadar fışkırıp gidiyor. Ha. Onun planı vardır. O planı ver oraya gelene. O da ona göre dikkat etsin. Bütün onun haritası vardır, plan dahilindedir onlar. Evet, işte böyle dikkatsizlik, hata, bilgisizlik, cehalet uğraştır. Hakiki kıbleye, hakikata yani sırtını çevirmek suretiyle anlamama anlamamaktan dolayı hayran olmak değil diyor. İyice anlamış olmaktan dolayı hayran olmak esas. İşte. Bir gün ben şeyi işte bir vesileyle Süleymaniye'den bahsediyordum. Böyle kalabalık, üç dört yüz kişi var şeyde, kütbe altında. Dedim ki yahu bir eserin yüzde <gülüyor> otuzu yeryüzünde, yüzde yetmişi gökyüzünde görünürse bu Eser bu kubbeler, bu minareler yer yüzünü mü süslemek için yapılmıştır yoksa gök yüzünü mü süslemek için yapılmıştır? Demokratik düşün yani. Hangi ekseriyet kafasıyla düşünmüyormuşsun? Karaköy'den git bak bakalım Süleymaniye'ye. Kaçta kaçı yer yüzünde görünür? Kaçta kaçı gök yüzünde görünür? Ben hoş ben dikkatle baktım. 130'u yer yüzünde görünüyor. Öteki binalarla beraber geriye kalan o minareler, kubbeler onların hepsi gökyüzünde görünüyor. Dedim ki bu İstanbul'un ufkundaki bu eski İstanbul'un ufkundaki bu minareler zaten yasaklamışlar. 12 metre, 11.5 metreden fazla hiçbir inşaata izin vermemişler işte. 2.5 i̇ki buçuk, iki buçuk şey, kat. Aşağıda odunlu katı var. 2 kat daha yukarı var. Bir de işte karaltı koymak için çatı katı var. Ama onu saymazsan 12-13 metrenin dışında hiç paşa konaklarına bile hatta padişah saraylarına bile vermemişler ki o minareler şeyi süslesin. Gidin İstanbul dışından Eyüp Sultan'dan işte Pierlot'tan falan bakın İstanbul'a. 30 tane minare 40 tane minare görürsün. İşte bir şair diyor İstanbul minare ormanı artık diyor. Minareden orman yapmışlar. Bu nedir? Allah'ın şanını, İslam'ın şatafatını, İslam'ın kudretini, kuvvetini dünyaya göstermek içindir. Ta şeyden geliyorlar, Kanadadan, bilmem Arjantin'den, dünyanın öbür tarafından. Biliyor Diye Sultan Ahmedi görmeye geliyor adam. Duymuş ismini. Geliyor. Ben Sultan Ahmet'te bir Japon kızının ağladığını gördüm. Böyle sahih dedi şey anlatıyor. Dedi ki bu hep taş binadır dedi. Taş taş üstüne konularak yapılmıştır dedi. Kızın aklı almadı. Beton yani kız dediğim de kocaman üniversite öğrencisi. Belki daha yaşlı onların yaşı da belli olmuyor ya ben kız diyorum yani işte. 15 yaşında zannediyorsun bakıyorsun 35-40 yaşında. Birisi çıkıyor böyle ağlıyor. Ne dedin buna dedim dedim ki bu böyle taş taş üstüne yapayım. E peki bu taşlar nasıl duruyor böyle kemerler, kubbeler falan filan? Duruyor işte falan. İnanamıyor. Ve hayretinden başlıyor ağlamaya. Buyur. Heyecanından, sevincinden ne söyleyeyim artık. Bizimkiler de oradan Sultanahmet'ten geçerken kafasını eğiyor, gidiyor. Ya bak be. Şöyle biz dur. İki dakika. Şu minarelere bir bak. İki dakika. Bir dakika. Hay Allah razı olsun. Onlar emanet. Allah'ın, ecdadın, dinin, imanın bize emanetidir onlar. Onlar. O emanete sahip çıkacaksın. Senin olan her şeye sahip çıkacaksın. Onu size söyleyeyim. Çi köfteye de sahip çıkacaksın. Şiş kebabına da, döner kebaba da sahip çıkacaksın. Bilmem işte lahmacuna da sahip çıkacaksın yiyeceklerden. Türküne, şarkına, zurnana, davuluna. Kültür bu çünkü. Kültür senin kendin demektir. Kültürünü kaybeden millet kendini kaybeder. Kültür bitti, sen de bittin. Asim oldun, oldu. Bittin. işte artık İstanbul diye bir şehir yok. Türk milleti diye bir şey yok. Amerika'nın kenar mahallesiyiz. Taşra'ya eyaletik. Böyle. Çok yazık. Kendi kıymetimizi de bilmiyoruz. Bize emanet edilen değerlerin de kıymetini bilmiyoruz. Mevlana'nın da kıymetini bilmiyoruz. Yunus'un da bilmiyoruz. İşte hasılı bilmiyoruz, bilmiyoruz. Yani neyimiz varsa e, Allah'a emanet falan. Şey, İlber Ortaylı'nın bir kitabı var. Şey Osmanlı'nın Yeniden Keşfi diyor. Bir kitap yazmış. Şöyle sohbet şeklinde. İstanbul'u anlatıyor işte aile hayatını. Bu tarihi eserleri, türbeleri, camileri, bunların manalarını, değerlerini, hoşuma gitti, okudum. Allah razı olsun. Telefon açıp seyredeceğim, tebrik edeceğim. Böyle, böyle. Birinin yüzü dost tarafına mütevecihtir. Allah'ın yarattıklarına, hayatta olan kudretini görüp, ona, hey Allah'ım sen ne büyüksün, sen ne yücesin diye ona diyor, dönüktür. Diğerinin yüzü ise hakikatte onun yüzünden ibarettir. Bir üst mertebeyi söylüyor. O da diyor, ilahi hakikatleri kendi kalbine nakşetmiştir. Bunları gönlünde taşıyan. Allah'ı, Allah'ın yarattığı güzellikleri kalbinde taşıyan insan diyor Hazreti Mevla'na. Bir kısmı sadece yüzünü dönmüştür. Ha, yüzün nereye dönükse sen oraya aitsin. Hatta bir misal veriyor. Diyor ki bir kuş, bir güvercin yahut işte bir baykuş neyse şehrin diyor surunun üzerine diyor tünemiş. Orada duruyor. Sur üstünde. Bu kuş diyor şehir dışına mı aittir, şehre mi aittir? Sen onu diyor tayin edemezsin. Yani kır kıra mı gidecek yoksa şehre mi? Yani şehir güvercini midir, kır, kır, kır, taşla kuşu mudur falan. Kuyruğuna ve gagasına bakacaksın diyor. Eğer yüzü şehre dönükse kuyruğu yabana, taşraya dönükse şehir dışına dönükse bu kuş şehre aittir diyeceksin diyor. Eğer diyor, kış tarafı şehirde ön bagası gözü şehirdeyse tarlalara, şehir dışına bakıyorsa, ha bu kış bu şehre, bu kuş bu şehrin değildir diyeceksin diyor. Çünkü sur şehirle şeyi ayıran bir yer, mekan. O mekanda durduğu zaman acaba şehir mi, yaban mı diye düşünebilirsin ama Duruş şekline bakacaksın diyor. Önü hangi tarafa ise oraya aittir diyor. İnsanları da öyle şeye diyor. Ha. Gönlünde ne varsa o sen. Gönlün ne tarafa dönükse. Dünyaya dönükse dünya ehlisin. Efendim diyor işte Hazreti Mevlana diyor ki dünya ehli dünya için parçalanmış gibi çalışır. İbadete gelince namazı ey Allah kısmet etmişse yaparız diyerek diyor sıyrılırlar. Tevekkül ehli olurlar orada diyor. Tevekkül ederler. Hakikat ehli, Allah ehli de diyor ibadet konusunda gayretlidir. Çaba sarf eder. Namaza, oruca fazla düşkündür. Dünya işlerine gelince kısmetse olur der diyor. Orada tevekkül ehlidir diyor. Kim dünya ehlidir? Kim ahiret ehlidir? Yahut kim Allah ehlidir? Kim? Ha, o bakımdan kendi yönün, kendi için, kendi niyetin önemlidir. İllemel amalu bin niyet buyuruyor zaten Peygamber Efendimiz. Ameller niyetlere göre değerlendirilir diyor. Senin değerin de odur. İşte diyoruz ya namaz da kılın. Cuma namazına hiç olmasa gelin diyor falan. E işte diyor hocam diyor inşallah ileride hacca da gideriz diyor. Ama geldiği gittiği yok. Namazı da şey yok. Ondan sonra da Öldüğü zaman cennet kucağına düşsün istiyor. Yok öyle bir şey. Yok gerçekten yok. Neye gayret ediyorsan oraya varsın oluyorsun. Oraya ulaşacaksın. Hiç emeksiz bir şey. وَاَلْ لَيْسَلِ illa اِلَّا مَسَعَى diyor zaten. İnsana kendi gayretinin, kendi emeğinin dışında hiçbir şey verilmeyecektir. Günahlarda herkes kendi günahının cezasını çekecektir. Allah zalim değildir. Ne ekersen onu biçiyorsun. Bu dünyaki bu dünya gibidir. Bu dünya gibidir. Birisi sabaha kadar ders çalışıyor, on numara alıyor talebe. O de sinema seyrediyor yahut başka şeylerle oyalanıyor yahut erken yatıyor, hiç ders çalışmıyor. Ona da o da on numara bekliyor. Bir beklemez ya. Sınıf geçecek kadar olsun yeter diyoruz O da olmuyor tabii. Kalıyor sınıfta. Sıfır alıyor, bazen bir alıyor falan. Yetmiyor tabii. Gayret, gayret, gayret. Allah yolunda. Cehd budur zaten, cihat budur. وَالَّذ۪ينَ جَهَدُوا ف۪ينَ Bizim uğrumuzda cehd gösterenlere biz de yol göstereceğiz diyor. Bize gelen yolları göstereceğiz diyor. Öyle. Hep herkes ucuzuna alıyor diyor. E dünyada çalış, dünya için çalışırken, dünya nimetleri gelsin kucağıma düştün demiyorsun. Çalışarak elde ediyorsun. Ahirette cennette çalışarak elde edilir. efendim. O evliya Allah'a hayran oluyoruz. Sen Mevlana'yla iki gün arkadaşlık yapamazsın. iki gün beraber olmaya dayanamazsın, kaçar gidersin. Gece kalkıyor bilmem işte 40 rekat namaz kılıyor her gece. Saatlerce Peygamber Efendimiz bir defasında gece yarısından fecire kadar. <gülüyor> i̇n azzibhum fe innehum aibaduk <gülüyor> ve intagfir lehum fe entel azizul hakim <gülüyor> diyor. Ey Allah'ım eğer sen onları azap edersen onlar senin kulların. Bizim bir şeyimiz yok. Bizi ilgilendirmez. <gülüyor> ve intagfir lehum eğer sen onları mağfiret edersen bağışlarsan sen zaten aziz ve hakim olan sensin diyor. Ha, af var, Allah'ın affı var. Ama tevbe edene, onu söyle. Özür dileyene affeder Allah. Ama hiç özür dilemeyene olduğu, oturduğu yerde affetmek yok. Bizim gibi ya, bizim gibi. Adam senin kalbini kırıyor, ertesi günü geliyor. Ya kusura bakma ben diyor, bir diyor ahmaklık yaptım, bir eşeklik yaptım. Kusura bakma diyor. Ne olur affet diyor. O gün başım aklım yerinde değildi. Bilmem işte Sıkıntılıydım, üzüntülüydüm. Senin kalbini kırdım diyor. "Ya tamam" diyorsun. Yok yok diyor. "Ne olur affet diyor. Canım kıymaz" diyor falan. "Ya tamam kardeşim, tamam" diyorsun. Yine de özür dilemeye devam ediyor. Ondan sonra Yağah diyor, ben, dün diyor bu adam bir aptallık yaptı diyor benim kalbimi kırdı ama bu insan evladım işte diyor. Bir saat benden özür diler diyor. Oradan arada bir muhabbet başlıyor. Dün kavga eden iki kişi o özür ısrarla özür dilemesinin kendini gelip alçakla şey etmesinin alçaktan almasını aşağıdan almasını alttan almasını şeyinde. Sen ona bir defa muhabbet duyuyorsun. Ya ben bunu aptalın biri zannediyordum. Fakat insan evladıymış diyorsun. Allah da öyle. Tevbe var, af var, bağışlanma var, hepsi var. Allah'ın affı da sonsuzdur, mağfireti de sonsuzdur ama sen özür dilersen affedersen. Hem suçlu hem güçlü olmaya kalktığın zaman eh, başın, neyse derdin. Velan onu bul der sana, karışmaz. Sen bildiğin gibi ol. Bu işler böyledir. Gözyaşı diyor, günahları yıkar. Hele bir de tevbe ederken biraz da ağlarsan, gözyaşı dökersen, hiç korkma affedilirsin. Acaba tevbem kabul oldu mu diye de düşünme. Eğer o günahı bir daha işlemiyorsan tevben kabul olmuş demektir zaten. Neticeye bakacağız. Bir iş yaptın, Allah'tan özür diledi. Ondan sonra da o kötülüğü yapmadı. Tamam, o tevek kabul edilmiştir. Kabul edilmeseydi sen o günah işlemeye devam ederdin zaten. Hiç tereddüt etmeye gerek yok. Açık formüller açıktır efendim. Bizim dinimiz böyledir. Gidip papazdan şey etmeye, günah çıkartmaya da gerek yok. Hoca gidip onlara da gerek yok. Allah. Her şeye yeter. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbiyallah diyor. Hasbukallah ve men minel müminin. Ve kaç yerde geçiyor. Allah sana da, sana tabi olan müminlere de yeter. Peygamberimize geliyor. Sana da yeter Allah, sana tabi olan müminlere de yeter. Evet. Allah tekrar tekrar diyoruz, bizi kendine layık kul eylesin. Amin. Habibi Muhammed'e layık ümmet eylesin. Amin. Ecdada layık millet eylesin. Amin. Ecdadımızın da kıymetini bileceğiz. Onlar çok yiğit, çok cesur, çok büyük insanlardı. Hepsi. Gazisi, askeri, imamı, alimi, medresedeki morlası, hepsi içinde ufak tefek şeyler olur. O başka mesele. O Allah'a kalmıştır onlar ama başardıkları iş gerçekten çok büyüktür. Sen sen böyle bir bir bir oymaktan bir aşiretten 3 kıtaya hükmeden bir devlet kurdular ya. Nasıl bir devlet anlayışı bu? Nasıl bir güç, nasıl bir zeka, nasıl bir ilim? Biz kılıçla geldik Anadolu'ya hep öyle zannediyorlar. Biz Anadolu'ya ilimle geldik. Dedin, bak biz gelmeden önce şeydeki Semerkant'taki Orta Asya'daki yapılan medreselere bakın. Buhara'da, Semerkant'ta koca koca şeyler var medrede. En muhteşem şeyleri ilim binalarıdır. Kendileri tek katlı evlerde, çadırlarda otururken o binaları yaptılar. Türkler Malazgirt'ten önce yani Anadolu'ya girmeden önce Selçuklular, şu Ermeni okullarından kim bahsedecek bakalım? Okulları var mıydı? Bizans'ın okulları var mıydı? En büyük kiliselerdeki papazları bile okuma yazma bilmiyorlardı. Buyur, biz ilimle geldik, medrese kültürüyle geldik, tarikat kültürüyle geldik, ya sevi erenleri geldi. Anadolu'yu baştan başa ruhunu fethettik Anadolu'nun ruhunu. Kılıç kılıçla zafer kazanırsın. O savaş meydanında kalır. Peki bu Anadolu nasıl İslamlaştı? Nasıl İslam yurdu oldu? Mümin, şey İslam vatanı oldu? Hiç onlara hesaba katal yok. Biz biz buraya ilimle geldik. Bakın bak hepsi dev gibi adamlar. Emir Sultanlar, Mevlana'lar, işte Muhiddin Arabiler, daha başkaları. Pek çok. Hepsi oradan Yetişen geldiler. Yetişmiş olarak geldik. Mesela şimdi şey diyoruz. Ahi teşkilatı. Ahi teşkilatı hem meslektir, hem askerdir, hem ilimdir. Sabah namazına kalkılır, doğru iş yerine gidilir. Tabakhane, ayakkabı, semerci, neyse. İkindiye kadardır. İkindiden sonra İş biter, ezan, namaz kılınır, akşama kadar kılıç kalkan oynarlar. Antrenman yaparlar o gençler. Akşam namazı kılınır, yatsıya kadar da ilim öğrenirler. Evet, bu, bu, bu Ahi Teşkilatı'nın programı budur. Hem iş öğreniyor, çırak olarak giriyor, meslek öğreniyor, hem... Silah kullanmayı öğreniyor, ok atmayı, kılıç kullanmayı, mızrak kullanmayı öğreniyor. Hem de dilini, diyanetini, kendisine lazım olan bilgileri öğreniyor. Öyle. Mesela Yeniçeri diyoruz. Hep zannediyoruz ki hep kılıç kullandılar. Yok veya Hamza nameler var. Yağmurlu havalarda, taşlada, talime çıkılmadığı zamanlarda hep Hazreti Ali cenkleri, Hazreti Hamza cenkleri okutulur nameler yok, kaybedildi, yaktılar. Yeniçeri lağvedildiği zaman yaktılar onu. Toplattırıldı, yakıldı, yok edildi yani. Çünkü işte o Hazreti Ali cenkleri onlara moral veriyor. Hazreti Hamza, Hazreti Ali onlar şeyler. Yani örnek kahramanlar, örnek pehlivanlar, örnek savaşçılar. Örneği olmayan mesleğin başarısı olamaz. Onu size söyleyeyim. Bir insanın örneği yoksa ondan başarı beklemeyeceksin. Peki Müslüman'ın örneği kim? Hazreti Muhammed. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ fi رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Size bu peygamber en güzel örnektir diyor. Ayet. Her Müslümanın peygamber gibi olmaya çalışması esastır. Sünnet sünnet diyorsun. Sadece biz sünneti işte giyim kuşamda falan bekliyor. Yok öyle bir şey. Ahlak-ı Muhammediye'ye sahip olacaksın. Peygamberin merhametine, rahmetine, şefkatine, veda hutbesine bakın. Orada iki tane şey var. Köleler ve kadınlar. Çünkü eza gören, aşağılanan sınıf bunlar. Bunları kurtarmak için geldi. Dava iki tane. Bir de borç, faiz meseleleri var işte. Onları konuşuyor şeyde, veda hütbesinde. Ey nas diyor. Ey yuhen Beni iyi dinleyin. Belki bugünden sonra sizinle bir daha bir araya gelemeyeceğiz diyor. Yani önündeki seneye garanti vermiyor. Bak dikkat onu... İnce bir laftır, ince bir söz. Ebu Bekir tamam diyor. Bu, bu son buluşmadır. Herkes dinimiz tamam oldu diye sevinirken Ebu Bekir oturup ağlıyor. Diyor ki peygamberin işi bitti. Yakında vefat eder. Yakında Allah bunu alır. Elimizden diye. Başlıyor ağlamaya. Niye de ağlıyorsun diyorlar. Ya herkes seviniyor, bayram yapıyor. Baksana hac, bayram. Diyor ki, siz diyor ayeti görmediniz mi? El yevm ekmeltü lekum dinekum. Bugün size dilinizi tamamladık diyor ayet. Peygamberin işi bitti diyor. Allah peygamber burada artık şey etmez diyor, tutmaz. İşini bitir, gider diyor. Mitekim zaten üç ay geçmeden, iki buçuk ay sonra peygamberimiz vefat ediyor. Allah şefaatine nail eylesin. Diyor. Onu anmak bile buraya rahmetin gelmesine vesiledir. Evet, öyle. Hazreti Mevlana diyor ki yine, iyilerin anıldığı yere Allah'ın rahmeti gelir diyor. Allah aşıklarının anıldığı yere Allah'ın kendisi gelir diyor. El-ber'u ma'amen ahab. İkisi de hadisi şeriftir, merak etmeyin. Çok ters bir laf gibi geliyor bize. Mer'u ma men ahabba kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah'ı seviyorsan Allah'la berabersin. Peygamberi seviyorsan peygamberle berabersin. Her ikisini seviyorsan ikisi de seninle beraberdir. Korkacak bir şey yok. bizi zaten bizi Allah azaba şey aday görs göster görseydi Muhammed ümmetinden yaratmazdı ya. Bir defa bir sıfır galip doğuyorsun. Dünyaya gelirken bir sıfır galip doğuyorsun. Avantajlı doğuyorsun. Daha dünyaya gelmeden. Allah bize dinimizin, mevkimizin, bulunduğumuz, peygamberimizin, kitabımızın kıymetini, büyüklerimizin kıymetini bilmeyi, onları anlamayı, onları sevmeyi nasip eylesin. Onları seversen onlar gibi olursun. Olmaya çalışırsın. Hiç olmazsa özenirsin. Bu saatte hemen geçiyor ya. Yani. Her birinin yüzüne bak ve onların efsafını hıfzet. Allah ehli olanların, Allah aşıklarının ihtimal ki hizmet vasıtasıyla sen de ruşinas olursun. Yani yüzüne baktığın kimselerin manevi hüviyetlerini anlarsın, onu kazanırsın. Fotokopi gibi, fotokopi gibi. Bak ceviz ağacı tepeden güneşin doğduğu yerin fotoğrafını çekiyor. Ceviz ağaç ağaç. Kesiyorsun ağacı, bakıyorsun ki içinde bir kedi var. Desen, bakıyorsun ya da kedi fotoğrafı gibi şeyler çıkıyor. Eğer sen bir şeye gönül veriyorsan, o senin gönlünde tecelli ediyor zaten. Evet. Evet. Daha çok söyleyeceğim şeyler var siz ama bilmem sır olurdu. <gülüyor> Şimdi. "Ve alebu en feykum Resulullah" diyor. İyi bilin ki içinizde Resulullah vardır. "Ve va alemu iyi bilin ki en feykum Resulullah. İçinizde Allah'ın Resulü vardır. لَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ لَمُوا يُط۪يْعُكُمْ ف۪ي كَس۪يرٍ مِنَ الْاَمْرِ لَعْنِتْمُ Eğer o birçok işte sizin dediğinizi yapacak olursa, sizin emrinize uyacak olursa, siz sıkıntıya düşersiniz diyor. Belaya uğrarsınız. وَلَكِنَّ اللّٰهَ فقط اللّٰهِ Habbebe ileykumul iman. Allah size imanı sevdirdi. Ve zeyyenehu fi kulubikum. Ve o iman nuruyla kalplerinizi süsledi. zinetlendi, Bezedi. Ve kerraha ileykumul küfre vel fusuka vel isyan. Küfrü, inkar etmeyi, kafirliği Allah size kötü gösterdi, çirkin gösterdi. İsyan etmeyi, Allah'ın emrine karşı gelmeyi kötü gösterdi. Ve fısık fücuruk size kötü gösterdi. Günahı, günahları kötü gösterdi. Eğer bir insan yüz defa hacca gitse, yüz defa gidemez ya, onu söyleyeyim bir defa, diyelim ki on defa hacca gitse, kırk defa hacca gitse, he, eğer hala günahta gözü varsa, o hiçbir şey etmemiş demektir. Hiç gitmemiş demektir. Yetmiş yaşına gelmiş hala on gençler gibi kovardalık peşinde adam. Hacılar için söylemiyorum. Genelde söylüyorum yani. Allah öyle hacılarımız yok zaten inşallah. Hiç de olmaz. Öyle. Ha. Eğer günahta gözü hala devam ediyorsa diyor ki eğer seni bu namaz, bu ibadet, bu hac, bu, bu işler yani yaptığın ibadetler. Günahtan uzaklaştırmıyorsa Allah'tan uzaklaştırıyor demektir. Kıldığın namaz seni günahlardan, kötülüklerden uzak tutmuyorsa Allah'tan uzak tutuyor demektir. E biz ibadete Allah'a yaklaşmak için yapıyoruz. Allah'a yakınlaşmak için, Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz. Böyledir. Allah bizi o salih kullarından ve mukarrabinden eylesin. İkras suresi ilk gelen surenin son ayetidir. Secde et ve Allah'a yaklaş. Secde et, Allah'a yaklaş. Secde edersen Allah'a yaklaşırsın. Bizim Allah'a yakın olduğumuz, en yakın olduğumuz yer secdedir. İşte orada isteyeceksin zaten. Başka zaman. Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la Rabbi de... Ondan sonra da ne isteyeceksen söyle. Kıyma bana güzelim de. Şarkı söyle istersen. Türkü söyle. Güzel Rabbim. Ey güzel Rabbim bana kıyma. Ben acizim işte. Ben affet, beni bağışla. Böyle. Devam et öyle. Allah'a yani. Ya Zaten sen onu Allah'a yaklaştığını hissedersin. Orada Allah'a yakın olduğumu hissedersin. Üç yer var, üç yer. İkincisi, orucun en son kısmı. Secde de zaten namazın son kısmıdır. Yani iftara yarım saat kala dualar kabuldür diyor. Niye? Çünkü orucun sonuna geldik. Artık ibadetin son kısmı, dua kısmına geldik. Hacda da ihrama girdiğin zaman artık Allah'ınsın. Zaten ihrama girdin mi, kefene girdin, Allah'ın Allah'a ait oldun. Sen artık sen yoksun. Üstündeki saçın telini bile koparamazsın. Üstündeki biti bile öldüremezsin. Çünkü artık sen sen değilsin. Sen Allah'ın emrine girmiş onun adı, onun şeyisi, Malısın, mülküsün. Zaten öyledir de ama ihramda kendi varlığından büsbütün soyunuyorsun. Şaka yapsan kabul olur, onu size söyleyeyim. Ben de yaptım, oldu. Şaka yaptım, başıma geldi. Böyle sigaradan dedim. Yandı falan dedim. Ayağı yandı dedim. Sigara düştü. Ben de onun altına basmışım. Tam sağ ayağımın şu tam şey kısmı, iç kısmı. Yapışmış sigara, yapıştı. Arafat'a çıkacağımız gece. İhrama girdik, Arafat'a çıkacağız. Dedim ha dedim yandılar dedim bunlar. Şimdi şey bekliyoruz, gelecekleri bekliyoruz. Giremediler kalabalıktan. Mekke'ye girecekler, ihrama girecekler. Beraber Arafat'a çıkacaksın. Gece yarısı oldu, hala gelen giden yok. Dedim, haç kaçacak galiba bunlar kaçıracaklar falan. Böyle yanmaktan bahsettim. Arkadaşın sigaresi düşmüş ayağımın altına. Tokyo'nun içine. Ben bastım, yapışmış. Elimde şey vardı, kazoz içiyorduk. Bir şişe kazoz döktüm. Hep yandan gitmiş, siara hal orada yapışık. Üç dört dakika yapışık kaldı. Ceviz büyüklüğünde bir yanık şiş. Biz Allah size inandırsın bütün hac boyunca tam dönünceye kadar biz tavafı da arafatı da falan böyle ayağım ucuna basarak. Böyle yaptık gösteriyorum size. Şaka yaptım, şaka konuşuyoruz Şak diye kabulü. Onun için ben söyledim, birisi de dedi ki, işte iki yaşlı amca teyze Arafat'a çıkacaklarmış. Teyze dırdır konuşuyor. İşte efendi şeyi de al, de al, orada su yokmuş, su lazım olur, ne seccadayı unutma işte falan. Bir de şey işte örtüler başında falan. İşte ihrama girdik, namaz kılacağız, ihram namazı, iki rekat. Demiş o kadın yeter artık ya demiş. Kafamı patlattın demiş. Bak, ihrama girdik, iki rekat ihram namazı kılacağız. Dır dır dır, dır konuşuyorsun demiş falan. Ya senin canın ala kurtulam demiş, ya benim canım ala kurtulam demiş. Böyle ağır bir dua yapmış. Allahu Ekber, Sübhaneke Fatiha, Zamm-ı Sure, Allahu Ekber, giderken küt diye düşmüş adam orada. Anında... Ya senin canın Allah kurtulam ya benim canım alak kurtulan. Ya o Daha birinci rekatta rükûya varırken tük diye düşmüş. Ay işte adam gitti geldi falan. Bakmışlar görmüş. Allah. Biz biz, biz bir, bir ayak yakmaktan kurtulduk. Atlattık yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hazreti Mevlana Allah. Allah sizlere Se va